Aşağı dinleyicileri Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah e, nice kandillere, mübarek günlere cümlenizi sevdiğiniz çevrenizle beraber sıhhat ve afiyetle eriştirsin. E, Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili bir ayet-i kerime var. Onun üzerinde biraz konuşmak istiyorum bu cuma sohbetimde. Biliyorsunuz dün akşam e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Mevlid kandiliydi. E, ve e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kuvvetli rivayete göre doğumu biliyorsunuz 12 Rebiyül Evvel e, idi. Enteresan bir e, hikmetli bir e, tevafuktur ki vefatı da Rebiyül Evvel ayının 12'sinde olmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ahirete irtihali. Ee, rivayetlere göre Cebrail aleyhisselam e, Azrail aleyhisselamla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş Ceb e, Azrail aleyhisselam demiş ki e, sen e, Allahu Teala hazretleri ya Resulallah seni e, muhtar eyledi yani serbest eyledi nasıl istersen öyle olsun ben vazifemi emredersen yaparım İ istersen e, yapmam e, tarzında söyleyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselama nazar eylemiş. O da ya Resulallah meleği alada senin teşrifini bekliyorlar deyince ya Azrail e, emrolunduğun vazifeyi yap buyurmuş diye rivayet ediliyor. Hüzünlü bizim için efendim hüzünlü bir şey. Tabi e, Hazreti Fatıma ı Zehra validemiz ee, mübarek babası peygamber efendimizin başucunda rahatsızlığı dolayısıyla beklerken ve ebedahu demiş yani Arapça yazık babacığıma ne hal bu senin başına gelen hastalık babacığım diye e, e, vefatına sebep olan rahatsızlığın o hüzünlü tablosu içinde e, yazık babacığıma deyince demiş ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Fatıma üzülme babana bugünden sonra üzüntü yok. Tabii elbette e, Allahu Teala Hazretlerinin en sevgili kulu, makamı Mahmud'un sahibi, Havz-ı Kevser'in sahibi, alemlere rahmet Habibullah olan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Allahu Teala Hazretlerinin efendim davetiyle ahirete irtial edince artık orada meşakkat kalır mı? Meşakkat üzüntü efendim dar dünyada bu hayatımız içinde imtihan olarak geliyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam için nice sıkıntılar çekmiş hadis-i şerifte de bunu bildiriyor bize esedül belaya alel enbiya yani imtihanların meşakkatli, sıkıntılı dertlerin, üzüntülerin en şiddetlileri önce peygamberlere gelir yani manevi makamı en yüksek olan şahıslara gelir Sonra e, Evliyaullah'a işte derece üzere salih kullara, iyi kullara gelir. Onun için Müslüman'ın tabii efendim, başına gelen sıkıntıların nereden geldiğini bilmesi lazım. E, hepsi Allahu Teala Hazretlerinin kaza ve kaderinin eseridir. Tabii meşakkade de sabredecek ve ecir alacak Müslüman. Zari dünyanın çeşitli hayatın cilveleri karşısında metanetini bozmayacak. Burada sıkıntı var. Burası hüzünle neşenin karışık olduğu bir dünya hayatı, bir başka hayat. Ama ahirette hüzün, üzüntü yok. Yani ''Larhavfun aleyhim ve yahsenun'' diye müjdeleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar hiç korkuya kapılmayacaklar, korkuya düşmeyecekler. Onlar için bir korku bahis konusu değil, mahzun da olmayacaklar buyuruyor ehli Cennet için. Allah'ın sevgili kulları için. Elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin fatımat Zehra validemize sözü doğrudur. Bundan sonra senin babana bir acı bir üzüntü yok. Kızım, sevgili kızım dediği doğrudur. Ahirete irthal edince artık dünyanın meşakkatleri bitmiş oluyor. Onun için tabi mümini kamillere göre işin perde arkasındaki hikmetleri gören kamil insanlara göre ölüm nedir? Ölüm işte böyle meşakkatli bir hayatın sona ermesi. Dostun dosta kavuşma vesilesidir. O bakımdan Mevlana Celalettin'e Rumi Hazretleri Şeb-i Aruz demiş. Vefat edeceği günü önceden efendim böyle bir isimle anıyor şiirlerinde, sözlerinde. Şeb-i Aruz. Yani geldik gecesi, düğün gecesi, bayram gecesi manasına geliyor. Niçin bayram? Çünkü dost, dosta kavuşuyor. Kul özlediği ne kim görsem Cemal'in dediği mevrasına kavuşuyor. Elbette bu çok çok tatlı bir olay. Ölüm de bunu sağladığı için o da tatlı. Onun için bizim büyüklerimiz tabi e, kabre bir gül bahçesine girercesine efendim girmişler. Efendim bu memleketi, bu diyarları bizlere de böyle e, zihniyette olan efendim şehitliğe can atan mübarek insanlar cihad ederek. Kazandıkları bu e, diyarları bizlere emanet bırakmışlar. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu gün 12 Rebi'ül evvel şu gün aynı zamanda Peygamber Efendimizin vefatı günüdür. Tabi vefatı bizler için bir hüzün yani vefat etti Resulullah diye yakınları için hayatında da büyük bir e, darbe tasavvur edemeyeceklere kadar muazzam bir e, üzüntü kaynağı oldu. Ama ayet-i kerimeyi şimdi okuyalım bu konudaki ayet-i kerimeyi. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki: "Levva Muhammedün illâ rasul. Kad halet min kablihi'r rusul. Efe in ma te ala akarikum?" Veman yan kalib, Allah Akıbeyhi, falan ya şeya ve seyizdillahu Şakirin sadakallahadim. Şimdi ne demek? Vema Muhammed'un illa rasul. Yani Muhammed ancak bir elçidir, başka bir şey değil. Kuldur yani. Melek değildir, ölümsüz değildir. Efendim daha önceki peygamberlerde gelmiş vazife görmüşler, göçüp gitmişlerdir ahirete iptal eylemişlerdir. O da öyle bir elçidir. Efendim kendisinden önce nice peygamberler geçtiği gibi o da vazifesini tamamlayınca ayete geçecek. Bu tabii bir şey. E, nitekim inen ayeti kerimede hayatının sonlarına doğru inen bir ayeti kerimede Allahu Teala Hazretleri buyurmuş ki El yelm ekmel süreküm dineküm ve etmen aleyküm ni'meti ve radeytuleküm el islam Ne kadar mühim bir ayeti kerime. El yerme işte bugün ekmel süreküm dineküm. Dininizi size bugün ikmal eyledim. Tamamladım. Eksiği, kusuru e, bir anlatılmamış tarafı kalmadı. el ve ekmel tüleküm dineküm. Ey müminler size dininizi bugün tamamladım. Ve etmem tüaleküm nimeti. böyle size nimetimi tamama eldirmiş oldum. Kemale eldirmiş oldum. Artık e, hakkı batılı seçecek. Elinizde imkan var. Kur'an indi. İslam anlatıldı. Hak ve batıl ayrıldı, malum oldu. Allah'ın nimeti tamam oldu. Kullarına e, ikaz nimeti, hidayet vesilesi olan işaretler hepsi gelmiş oldu. Ve radî tüleykümül <gülüyor> İslam'e dine ve sizler için İslam dinini din olarak kabul ediyorum. Başka din kabul etmiyorum ancak İslam'a razı olabilirim. Müslüman olarak gelirseniz ne mutlu. Ama Müslüman olmazsanız o başka inançları, başka yolları kabul etmem diye bildirdi. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber, peygamberlik vazifesini yapmış oldu. Tamamlamış oldu. Herkes sevindiler bu ayet-i kerimede. E, nimet adı geçiyor. Dinin tamamlandığı e, ifade ediliyor. Efendim bugün din tamamlandı. Allah'ın nimeti tamam oldu. Oh en büyük nimete sahip olduk diye herkes sevinirken Ebu Bekri Sıddık Efendimiz kenarda Mahsun boynunu büktü, üzüldü, ağladı. Dedi ki niye üzülüyorsun? Ee, dedi ki Peygamber Efendimizin vazifesi neydi? Dini tamamlamak, dini tebliğ etmek. İşte din tamamlandığına göre o zaman görevlinin görevi sona ermiş oluyor. Yapılan yapıl, verilen görev tamamlanmış, vazife yapılmış oluyor. Onun arkası nedir? Görevlinin gitmesi, e, e, görevinin bitmesi dolayısıyla ayrılmasıdır diye hüznünü ifade etmişti. Tabi o tezhis Ebubekir Efendimizin imanı, sezgisi, efendim derin düşüncesi, tefekkürünün bir nişanesi olmuş oluyor. Vazife tamam olduğu için Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ahirete güçlü ama efe immate evkutilen ala akabiküm diye e, istifhamı istinkarı derler. E, belakatta belagatta bu e, efendim soru tarzına yani hiç böyle şey olur mu manasına? Olmaz manasına soruyor Allahü Teala Hazretleri. Efe immate o peygamber zişan ölünce evkut ile veyahut şehit edilse düşmanlar ordu topluyorlar medeni münevvereye geliyorlar, muhasaralar oluyor, çeşitli çarpışmalar, seferler oluyor. Şimdi ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in arkasında bıraktığı mirasını şöyle bir kitapta inceledim de efendim çok enteresan Peygamber Efendimiz büyük bir e, mal varlığı bırakmamış geride, eşya bırakmamış ama şu kadar zırh bırakmış. 8-9 tane zırh bırakmış, kılıç bırakmış, miğfer bırakmış. Yani Bunların hepsi nedir? Ömrü boyunca neyle meşhur olduğunu gösteren e, önemli hususlar. Ben de kendi kendime düşündüm yani Peygamber Efendimiz zırh edinmiş ve zırh bırakmış. Ben de bu devirde hangi zırh edinebilirim? Çelik yelek mi alacağım filan diye onu düşündüm kendi kendime. Yani çünkü Efendimiz öyle şeylerle meşgul olmuş. Şimdi efe, e, immati evkut ile kendi eceliyle vefat ettiği zaman veyahut bir savaşta şehit edildiği zaman e, evkut ile kalettüm ala akabitüm. Ey Müslümanlar topunuzun üzerinizde şöyle 180 derece ters dönüp de gerisin geriye mi gideceksiniz? İmanı bırakacaksınız? İmanı İslam'ı bırakıp da küfre mi tekrar geri döneceksiniz? Tekrar müşrik mi olacaksınız? Tekrar Allah'ın varlığını, birliğini anlamışken La İlahe illallah bayrağı açılmışken Arabistan semalarında tekrar efendim şirke mi düşeceksiniz? Olur mu böyle şey? Olmaz böyle şey manasından soru soruyor. Tabii bu soruyu biz de kendimize çok sormalıyız sevgili dinleyicilerim, sevgili akra, akra dinleyicileri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mevlidin münasebetiyle bilhassa bu soruyu çok sormalıyız. Peygamberi zişanımız onda nedir? Meleği aladadır. Efendim cenneti aladadır. E, safadadır. Efendim ne güzel hallerdedir. Allah Teala Hazretlerinin ikramına, ihsanına mazhar durumdadır. Ama yani e, biz onu seven mümin kulları olarak, onun ümmeti olarak bizim durumumuz nedir? Bizim olan ilişkimizin seviyesi ve vasfı nedir? Şöyle etrafımıza bakıyoruz. Tabii biz bugün efendim bu konuşmayı Edirne'den yapıyoruz ve efendim batıdan 40 kilometre mesafeden sahil boyunca buraya geldik. Ben gözümü deniz tarafına çevirmemeye dikkat ederek geldim. Gözümü kapayarak geldim. Çünkü nerede şu diyarları la ilahe illallah diyerek, eşhedü en la ilahe illallah diyerek kefeni efendim boynuna dolayarak, başına sarık diye sararak Allah Allah diyerek zikrederek efendim fethetmiş olan mücahit Mümin-i Kamil kullar nerede kendi diyarını bırakmış, efendim gazaya gelmiş mücahitler. Orta Asya'daki evini barkını efendim bırakmış, yakınlarıyla helalleşmiş, ben Allah'ın dinini yaymaya gidiyorum diyen mücahitler. Nerede şimdi onların torunları, giyimleriyle kuşamlarıyla, yaşamlarıyla yeni tabirleri kullanarak söyleyelim. Nerede o torunlar, nerede dedeler? Acaba o dedeler bu torunları görseler ne derler? Bu torunlar ile o dedeler arasındaki ilgi, iltifat nedir? Yani biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mevlid kandilini kutlamış müminler olarak. Bu soruyu işte kendimize sormalıyız. Efe, e, e, yani, Efe imma te evkutilen kaleptüm ala akabikum sorusunun muhatabı olan müminler olarak. Resulullah vefat ettiği zaman yahut da şehit edildiği, öldürüldüğü zaman... Toponunuzun üzerinde dönüverip de geriye mi gideceksiniz? Bırakacak mısınız? Hayır. Bırakmayacağız. Çünkü İslam ve iman, dünya ve ahiretin saadetini sağlamak için her insanın şahsi sorumluluğu olan bir konu. Her insan Müslüman olmak zorunda. Her insan imanın hakikatlerini arayıp bulmak zorunda. Her insan Allah'ın sevgili kulu olmak zorunda. Allah'ın sevgili kulu, kulu olamadıktan sonra dünyada ne yaparsan yap. Yazın tatili, ...çok güzel bir yerde geçirmiş... ...çok güzel kamp yapmış... ...güneşte yanmış... ...efendim çok güzel yüzmüş... ...balık tutmuş... Efendim, ...eğlenmişler akşamları... ...dans etmişler... ...efendim içki içmişler vesaire... ...şahane bir yaz geçirmişler filan... E, ...ne olacak... ...yani sonu ne... Ahir şey diyor... E, ...efendim... Şey, e, ...eski şairlerden birisi... ...işin sonu ne... ...önemli olan o... ...yani bir iş yapıyoruz da... sonuçta, ...kar mı var sonunda... ...zarar mı var... ...senenin sonundaki bilanço ne... Ömrün son, sonundaki bilen öne. Önemli olan bu. Yani Resulullah yaşadı, peygamberlik vazifesini yaptı, bize İslam'ı öğretti. İslam bize geldi de, biz de İslam'a aşina olduk da şimdi neyiz? Şimdi biz Müslüman mıyız? Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i okuyor muyuz? Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i anlıyor muyuz? Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuduğumuz zaman heyecanlanıyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyan insanların Küyleri ürperir, derisi efendim böyle titrer diye ayet-i mümin kulların ayetler karşısında böyle olduğunu bildiriyor Kur'an-ı Kerim. Ee, anlayarak dinleyenler gözyaşı döküyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş ki Kur'an-ı Kerim'i ağlayarak okuyun. Neden? Allah'ın kelamıdır. Heyecanlanın, yani böyle uyuşuk olmayın. Allah'ın hitabı, kelamı, kitabı karşısında... Biraz canlı olun ölü gibi olmayın hani baygın gibi olmayın efendim heyecanlanın ağlayın ağlayamıyorsanız ağlıyormuş gibi yapın ki zorlayın yani kendinizi ki bir zaman gelir o duygu harekete geçer. Şehzade'nin Güdistan'ında bir güzel fıkrası vardır e, Halep şehrinde galiba mübarek e, merhum çok güzel bir vaaz veriyormuş. Marifetullah'ın ince meselelerinden, Allahu Teala Hazretlerinden, varlığından, birliğinden, Esma-i Hüsrası'ndan, Sıfat-ı Üliya'sından çok derin mevzulara girmiş. Cemaat diyor, öyle koyun kaval dinler gibi dinliyordu beni diyor. Gülistan kitabında onu anlatıyor. Arka taraftan bir derviş geldi diyor kabudan. Şöyle bizim vaaz toplantısının olduğu, halkasının olduğu yere doğru bir yanaştı. Sözlere bir kulak verdi diyor. Bir Allah dedi ki diyor, yani aşk ile, sevgiyle yani konuşulan konulardan öyle bir heyecanlandı, öyle bir sayha, öyle bir Allah diyişle e, bağırdı ki diyor, bütün cevat çalkandı diyor. Feryatlar başladı. Sanki hani kıvılcım ateşledi yani şeyi. Efendim herkes böyle göz göze şey yapmaya başladılar diyor. Evet. Yani duygulanmak önemli mü? Muhterem kardeşlerim, insanların kıymeti duyguları kadar, hissettiği kadar yalnız duyan yaşar. Derim en doğru söz budur diyor Yahya ya Kemal. Duymak yani hissetmek, yani içinden manaları takip etmek, yaşamak efendim düşünmek. Ne kadar güzel bir şey. La ibadete ket tefekkür. Tefekkür gibi ibadet onun kadar kıymetli, sevaplı bir iş olamaz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Tefekkür oturduğun yerden düşünüyorsun. Güzel şeyler düşünürsen Allah'ı düşünürsen, Allah'ın dinini düşünürsen, ilahi, manevi, İslami hakikatleri düşünürsen çok büyük sevap kazanıyorsun. Ne kadar güzel, ne kadar hoş. Yani tefekkür gibi bir ibadeti yok. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin. Yani bir saatlik bir tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı. O halde, o halde. Aziz ve muhterem dinleyiciler, yani tefekkür edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahirete irtihal etti. Bizim Müslümanlığımız ne olacak? Devam edecek. Bizim Resulullah'a sevgimiz ne olacak? Devam edecek. Bizim Kur'an'a bağlılığımız ne olacak? Aşk ile sevgi ile devam edecek. Kur'an-ı Kerim'i ağlayarak okuyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetini pür dikkat izleyeceğiz adım adım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda yürüyeceğiz hayatımızı ona göre efendim düzenleyeceğiz sünnet-i seniye nebeviyeye göre düzenleyeceğiz ne kadar büyük müjdeler var ümmetin bozulduğu zamanda şaşırdığı zamanda başka gayelerin peşine efendim saplandığı düştüğü zamanda benim sünnetime sarılana şehit sevapları verecek allahu Teala Hazretleri buyuruyor Peygamber Efendimiz şehit sevapları yani yüzlerce şeyin sevabını almak. E, nasıl almak? Peygamber Efendimiz'in sünnetine göre yaşayarak. Hayatta biliyorsunuz herkesin bir zevki var. Soruyorsunuz ben şunu severim, ben bunu sevmem. Renkler ve zevkler tartışılmaz deniliyor sevgili dinleyiciler. Doğru tamam herkesin zevki var ama bir de genel zevk yok mu? E, Allah'ın razı olduğu zevk tarafı yok mu? Yani bu işin e, böyle bir din bakımından, iman bakımından doğru olan taraf yok mu? Herkes bildiğini bildiğini mi yapacak yani? Akıllı akıllıca hareket edecek, deli, delice divane divanece hareket edecek karmakarışık çorba mı olacak ortalık? Ta, Tabi değil. Mutlaka şahısların böyle kişisel düşüncelerinin üstünde mutlak bir takım değerler ve hakikatler ve kıymetler var. Efendim, elbette insanın e, onları yakalaması lazım. Bizim de yani kendi keyfimiz kendi keyfimizin ne kıymeti var? Dünyada ne kadar Müslüman varsa o çeşit o kadar çok İslami anlayış mı olacak? Yoksa bir tek İslami anlayış mı var? Bir tek İslami anlayış var. Kur'an-ı Kerim Müslümanlığı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslümanlığı. Sahabe-i Kiram Müslümanlığı. Ben onun için Müslümanlığı biraz da böyle secili kafiyeli e, kelimeler kullanarak ikiye ayırıyorum. İki türlü Müslümanlık var diyorum sevgili dinleyiciler. Birisi sahabe Müslümanlığı. Bir, yani ashab nasıl Müslümanca yaşamışlarsa, nasıl imanlı yaşamışlarsa, nasıl İslam'a güzel hizmet etmişlerse, bir, sahabe Müslümanlığı, iki, zamane Müslümanlığı. Sahabe Müslümanlığı, zamane Müslümanlığı. Zamane Müslümanlığı nasıl? Yürekler acısı. Allah hizmet etsin, Allah hidayet versin, Allah şaşırtmasın, Allah yanıltmasın, Allah sevmediği durumlara düşürmesin, Allah sevmediği işleri yaptırmasın. Allah sevmediği zevkleri bize zevk edindirmesin, sevmediği işlerin peşinde koşturmasın. Şimdi bugünkü, e, yani Türkiye'deki Müslümanlar, İslam aleminin göz bebeği olan Türkiye. İslam aleminin göz bebeği. Türkiye deyince hepsi ayağa kalkıyor, hürmet duyuyor, sevgi gösteriyor. Türk'üm deyince barına basıyor, sarılıyor bize. Ha, siz İslam'a asırlarca güzel hizmet ettiniz sınırlarda, hudutlarda Allah'ın dinine. Efendim yardım için cihad ettiniz diye sevgi gösteriyorlar Osmanlılara bizlere. Biz, biz de Osmanlıların torunlarıyız diye. Peki nerede şimdi bizim Müslümanlığımız? Nerede Resulullah'a bağlılığımız? Arap şairlerinden birisi diyor ki efendim ta'sı ilahe ve ente tuzhir hubbehu haza fil kıyâsü le amri fil kıyâsü bedî'û devkane hubbek sadikan la ita'tahu inel muhibbe limen yuhibbu güzel bir şiirdir meşhur da bir şiirdir bunu Arapça okuyan kardeşlerimizin çoğu da bilir ben de okuyuculara tercümesini dinleyicilere tercümesini söyleyeyim yani tasel ilaha bente tuzuhi hubbehu yani Allah'a hem seviyorum diyorsun hakikaten yani memleketimizde elhamdülillah bir istatistik yapsan Allah'ı sevmiyorum diyen insan ya çıkmaz ya çok az çıkar. Bili divane bir iki kişi çıksa bile herkes Allah'ı seviyorum der. Ama şair diyor ki tasir ilaha vente tuzhiru hubbehu. Hem Allah'ı seviyorum diyorsun hem de Allah'a alçı oluyorsun. Sözünü dinlemiyorsun. Günah işliyorsun. Şeytana uyuyorsun. Azelle emri fil kıyasi bedi yani bu mantıkta şöyle bir akıl mantığı vurduğun zaman, teraziye vurduğun zaman yanlıştır, tezattır. Hem seviyorsun hem dinlemiyorsun. Olmaz böyle şey. Levkana hubbuke sabitun ve ita'uke. Eğer senin sevgin gerçek olsaydı, Allah sevgisi, hakiki bir Allah sevgisi olsaydı ona itaat ederdi. Mutlaka itaat ederdi. Minel muhibbe men yuhibbu muti'u. Seven sevdiğine itaat eder. Sevgiyle bağlanır, bir sözünü iki etmez, gözünün işine bakar emrini, emrin, bağışım, gözüm üstüne diyor. Doğu Anadolu'daki kardeşlerimiz biraz da böyle baş kelimesini uzatarak emrin, başım gözüm üstüne efendim diyor. Ne güzel. Yani derhal yaparım diyor. Neden? Çünkü kişi sevdiğini kırmak istemez. Her dediğini dinler. O halde sevgili kardeşlerim, sevgili dinleyiciler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mevlid kandili, vefat kandili. Yani vefatı da Aynı zamanda olmuş. 12 Rebi'ül evvelde olmuş. Vefat etti. Aramızdan ayrıldı. Aradan asırlar geçti. 632 senesinde efendim 6 Haziran böyle yaz aylarında vefat eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e biz ne yapacağız? Allahu Teala hazretlerine güzel kulluğa devam edeceğiz. Peygamber Efendimiz'e bağlılığımızı hareketlerimizle göstereceğiz. Resulullah'ı sevdiğimizi sünnet-i tarılarak göstereceğiz. Müslümanlık budur. Ben Müslümanım demek bir iddiadır. Yani palavradır diyelim. İddia sözü biraz da şey oluyor yani sevimli bir kelime oluyor. Her e, işin doğrusu. Ben Müslümanım deyip de İslam'ı yaşamamak Allah'ı seviyorum diyerek dediği halde Allah'a itaat etmemek Resulullah'a aşıkım diyerek Resulullah'ın sünnetini yaşamamak palavradır. Doğru değildir. Ve makbul değildir makbul de değildir. Yaptığı hayatındaki işleri de makbul de değildir. Onun için bu mühim noktaya çevrenizdeki insanlara siz de bunu hatırlatın. Bastıra bastıra söyleyin ki Resulullah'ı seviyorsan sünnetine uyacaksın. Allah'ı seviyorsan Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. Anlayacaksın. Ahkamını hayatında uygulayacaksın. Yaşayışın Kur'an yaşayışı, yaşayışı olacak. Ailen Kur'ani bir aile olacak. Sünni sünnet seniyeye uygun bir aile olacak. Çocukları terbiye edişin... ...Kur'an'a sünnete uygun olacak. Ticaretin Kur'an-ı Kerim'e... Sünneti i seniye -i uygun olacak. Hz. Ömer Efendimiz'in... böyle heybetli... E, ...siması silüeti gözümünün ne geliyor? Kamçıyı alırmış eline... ...kamçıyı alırmış eline... ...çarşıya pazara çıkarmış... ...eslama sorarmış... ...dini konuları... ...faiz ne zaman olur... ...haram ne zaman olur... Efendim İslam'ın ticaretle ilgili hükümleri nelerdir? Bilemeyeni kamçı ile kamçılarmış. Yani öğren öğrenmeden niye haram yapabileceğin bir konuda faaliyette bulunuyorsun? Öğren de harama düşmeden ticaret yap diye kamçılarmış efendim e, şeyleri esnafı e, kontrol ettiği esnafı efendim tedip edermiş. Şey e, ticaretimiz Kuran'a ve İslam'a uygun olacak. Sözümüz. İslam'a ve Kur'an'a uygun olacak. Zihniyetimiz İslam'a ve Kur'an'a uygun olacak. Her şeyde diyeceğiz ki Kur'an bu konuda ne diyor? Peygamber Efendimiz bu konuda ne demiş? Onu onu esas alacak herkes. Ben efendim şöyle düşünüyorum demeyecek. Sen kimsin? Sen müştehit misin? Sen ahkam kesmeye, hüküm getirmeye selayetli bir insan mısın? İlmin ne? Kaşık kadar aklım var. Efendim zevler kadar ilmin var. Sen kainatın haliki olan allah Teala Hazretleri'nin ahkamının karşısında ayrı ahkam mı keseceksin? Ayrı hüküm mü ileri süreceksin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o gül cemalli, hoş halli, huluka azim üzere olan Peygamberi Zişan'ın sünneti seniyesinden ayrı bir yol mu çizeceksin insanlar? Herkes haddini bilmeli ve Efendim gelmesi gereken çizgiye gelmeli. Onun için şu mübarek cuma gününde sevgili dinleyiciler, ve kandil gecesinin sabahında bir taraftan da peygamber efendimizin mevlil kandili doğumu ama vefatı günü aynı zamanda vefat ettiği bir gün olan bu 12 Rebi'ül evvel gününde neye dikkat edeceğiz? Resulullah'ı seviyorsak ona bağlılığımız ne nispetlidir, sevgimiz ölçüsünde midir diye onu kontrol edeceğiz. Peygamber efendimizin hayatını okuyordum. Efendim, Cebrail Aleyhisselam o vefatı pazar günü efendim, pazartesiye kadar devam etmiş, cumartesi ağırlaşmış. Cumartesi günü Cebrail Aleyhisselam gelmiş, demiş ki Ya Rasulallah, Müseylemetü'l-Kezzab, efendim Müseylemetü'l-Kezzab öldü, öldürüldü. Biliyorsunuz peygamber Efendimiz'in zamanında böyle sahte yalancı peygamber olarak bazı kimseler türemişti. Bir tanesi bu Müseylemetü'l-Kezzab. Cebrail Aleyhisselam bildirince o da ümmetine efendim beyan etmiş ki işte o kezap alçak o öldürüldü tamam hayatı silindi ortadan. Neden? Allahu Teala Hazretleri efendim müsaade etmiyor. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin peygamberlik yapmasını görünce bazıları da kalkmışlar insanları sapıtmak, şaşırtmak için yalancı peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmışlar. Bakın bu Peygamber Efendimiz'in vefatı gününde yalancı peygamberlerin, helakinin Cebrail tarafından peygamberimize haber verildiği olayını da düşünün. Bugün de adeta dinin karşısına mukabil, efendim karşıt, zıt, din olarak çıkmış bir takım şeyler var, fikirler var. Bunlar da adeta bir çeşit din. Bazı kimseler aklını kendisine put edinmiş, bazı kimseler nefsini put edinmiş, onun peşinde koşuyor aklı sanki efendim ne bileyim her şeyi tam biliyormuş gibi sanki putu kendisinin ben aklımın e, kabul ettiği şeyi yaparım diyor. Sen sen aklını bir kere tam terbiye edebildin mi? Sen Kur'an-ı Kerim'i bir oku, sünnet-i iyi nebevîyi bir öğren bakalım. Onun için zamanımızın müsehlime tül kezzaplarını da efendim e, iyi teşhis etmeyi öğrenin. Efendim İslam'dan gayrı dinlerin de yani İslam'dan gayrı yolların da dinlerin de geçerli olmadığını bilerek ötekilerin üzerine bir çizgi çekin. Hayatınızda hangi yol tutturduysanız yolunuz İslam'a uygun değilse onu bırakın. Yani zevk yolu, tatil yolu, eğlence yolu, içki yolu, açıklık yolu, plaj yolu, kumar yolu, zina yolu bunların hepsini bırakacak. Nefsin hevasına uymak yolu bunu bırakacak. Müslüman Kur'an-ı Kerim'in yoluna girecek. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği yolda daim eylesin. Şaşıran kardeşlerimize hidayet eylesin, tevfikini refik eylesin, evlatlarımızı onun rızasına uygun eğitmeyi, İslami imani gerçekleri doğru öğretmeyi, onlara bir aşk ve şevk ve heyecan aşılamayı nasip eylesin. Bizleri kıyamete kadar nesillerimizle beraber mümin-i kamil olmaktan ayırmasın. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin, ömrümüzü hayırlı uzun ömür eylesin, helal bol kazançlar nasip eylesin. Efendim, sıhhat ve afiyet üzere yaşamak nasip eylesin. Ve din-i mübini İslam'a çok güzel hizmetler yapmayı allah Teala Hazretleri nasip eylesin. Tabi bir gün gelip biz de Resulullah Efendimizin ahirete irtihalı vefatı gibi biz de ahirete göçeceğiz. O vefatımızın Allah'ın sevdiği bir hal üzere Allah'ın zikriyle dilimiz meşgulken, efendim abdestliyken, oruçluyken, hac yolundayken, cami yolundayken, cihat yolundayken, rızası yolundayken, Evet sevdiği bir hal üzere olmasını Rabbimiz nasip eylesin ve ahirette allah Teala Hazretleri'nin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak çıkmayı nasip eylesin. Mühim olan budur, sonuçtur yani bilen olur. Ahirette Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak çıkmayı kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar, çocuklar hepimize Allah nasip eylesin. Tezvikini refik eylesin. Dualarımızı şu mübarek Cuma günü hürmetine, Cuma'nın içindeki duaların kabul olduğu gizli saat hürmetine kabul eylesin. Cennetiyle cemaliyle cümlenizi, cümlemizi müşerref eylesin. Şen ve esen kalın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili akredin dinleyicilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.